Açık kitaptan alıntılar 12 Eylül 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 650 bin kişi gözaltına alındı istisnasız hepsi işkenceden geçirildi. 388 bin kişiye pasaport yasağı koyuldu. 230 bin kişi yargılandı 210 bin dava açıldı. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına sığındı. 23677 dernek kapatıldı. 14 bin kişi sakıncalı olduğu için yurttaşlıktan atıldı. 7 bin ölüm cezası istendi. 400 gazeteci için toplam 4000 yıl hapis cezası istendi. 3854 öğretmen işten çıkarıldı. Bu gazetecilere 3.315 yıl hapis cezası verildi. 937 film sıkıncalı olduğu için yasaklandı. 517 ölüm cezası verildi. 13 gazeteye 303 dava açıldı. Gazetelerin yayını toplam 300 gün durduruldu. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 300 gazeteci saldırıya uğradı. 299 kişi cezaevlerinde öldü. 171 kişinin işkenceden öldüğü kesinleşti. 120 öğretim üyesi işten atıldı. 95 kişi çatışmada öldü. 73 kişiye doğal ölüm raporu verildi. 50 kişi idam edildi. 47 hakimin işine son verildi. 43 kişi intihar etti. 39 ton gazete, dergi, kitap sakıncalı olduğu için imha edildi. 16 kişi kaçarken vuruldu. 14 kişi açlık grevlerinde hayatını kaybetti. 3 gazeteci silahla öldürüldü. Derleyen Haydar Peker Açık Kitaptan Alıntılar